Merhaba, Türkiye'de doğa koruma mücadelesinde gönüllülük odaklı çalışan Tema Vakfı, 2014 yılında 46 bini aşkın gönüllü kazanarak vakıf tarihinin yıl bazındaki rekorunu kırdı. 22 yıldır erozyon ve doğal varlıkları korumak adına mücadele eden Tema Vakfı, çalışmalarını gönüllerinin sağladığı katkı ve desteklerle yürütüyor. İngiltere merkezli Charities Aid Foundation tarafından yayınlanan Dünya Bağışçılık Endeksine göre, Türkiye gönüllü faaliyetlere katılımda ne yazık ki 135 ülke arasında 132. sırada yer alıyor. Gönüllülük konusunda sondan 3. sırada yani Türkiye'de gönüllü faaliyetlere katılım oranı %10'u geçmiyor. Çok yazık ancak Tema bu gerçekleri aşmış durumda. Toplamda yarım milyonu aşkın doğa gönüllüsüyle doğal varlıkları koruma mücadelesini sürdüren Tema Vakfı 2014 sonu itibariyle 80 il 308 ilçe, 37 mahalle ve 122 üniversitede faaliyetlerine devam ediyor. Doğa koruma alanında Türkiye'nin en yaygın sivil toplum örgütü şu anda TEMA Vakfı. Doğa sorunları özellikle de erozyon, ormanların yok edilmesi, çölleşme, iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğin kaybolması konularıyla ilgili etkili ve bilinçli bir kamuoyu oluşturmayı hedefliyor. Gençlik örgütlenmesine özel bir önem vermiş vakıf, üniversitelerde genç TEMA toplulukları kurulmasını sağlayarak, Gençleri gönüllülük yoluyla doğa mücadelesine dahil ediyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, 22 yıllık geçmişimizde kazandığımız tüm başarıların temelinde vakfımızın gönüllülük esasıyla çalışan bir halk hareketi olması yatıyor. Yürütülen çalışmalardaki en büyük gücümüzün yaygın saha örgütlenmemiz ve gönüllülerimiz olduğunu biliyoruz. Anadolu kültüründe çok önemli bir yere sahip olan toprağı koruma mücadelemizde yanımızda olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkür ederiz. Gönüllülerimizin katkıları ve çalışmaları ile doğal varlıklarımıza sahip çıkmaya var gücümüzle devam edeceğiz demiş Deniz Ataç. Türkiye'nin doğa harikalarından biri olan Van'daki Muradiye Şelalesi'nin üst ve alt kısmında yapılan ayrancılar hesin faaliyeti geçmesiyle doğa dengesi bozularak akışı ...her geçen yıl gittikçe azalıyor. Yaşam savunucuları HES'in yarattığı tahribattan dolayı... ...Muradiye Şelalesi'nin önce belli dönemlerde kesileceğinden... ...ve bir süre sonra ise akışını tamamıyla kaybedeceğinden endişeli. HES'in yapımıyla birlikte 25 kilometrelik bir alanda... ...suyun yatağı değiştirilerek doğal akışı engellenirken... ...su kapalı bir havzaya alındı. Suyun akışının değişmesiyle birlikte canlı yaşamının... ...büyük oranda etkilendiği gözlemlenirken... Kanunda yer alan %10'luk can suyunun bendimahi çayına akıtılması gerekirken suyun tamamı havzaya alındı. Yapılan doğa tahribatıyla su havuzlarında oluşan çamurun ise Doğaya saçıldı iddia ediliyor. Yaşam savunucularının yaptığı gözlem sonucu şelalenin akışı her gün azalıyor. Endemik canlılar ve inci kefalenin de yok olmayla karşı karşıya olduğu burada tespit edilmiş. Muradiye Şelalesi'nin önce belli dönemlerde kesileceği ve bir süre sonra ise akışını yine, tamamıyla kaybedeceğinden endişeli buradaki yaşam savunucuları. 25 Mart'ta HES'in yarattığı tahribatı protesto edecek. DTK Ekoloji Komisyonu ve Çevre Gönüllülüğünde gerçekleştirecek bu protesto eylemiyle Hesse dur denilerek Muradiye Şelalesi özgür aksın mesajı verilecek. Almanya'nın güneş elektriği gücündeki artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. Almanya Federal Enerji İdaresi yani Bundesnetz Agentur tarafından açıklanan son verilere göre Ocak ayında ülkede 3679 yeni güneş elektriği sistemi devreye girerken bu kurumların toplam güçleri ise 123 MW oldu. İdarenin verilerine göre bu rakam... 108 megawatt olan bir önceki ayda gerçekleşen kapasite artışından yüksek olsa da geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 193 megawattlık güç artışının ise gerisinde. Almanya'nın güneş elektriği gücü 2012 yılında 7.6 gigawatt, 2013'te 3.3 gigawatt artmıştı. Geçen yıl ise bu sadece 1.9 gigawatt düzeyinde kaldı. Ülkenin toplam güneş elektriği gücü ise Ocak ayı sonu itibariyle toplamda 38.35 gigawatt seviyesine yükselmiş durumda ki bu çok çok yüksek bir rakam. Sinop nükleer karşıtı platform meclisteki milletvekillerine bir mektup gönderdi. Japonya ile imzalanması planlanan Sinop nükleer santralinin... Ev sahibi anlaşmasının reddi yönünde oy kullanmalarını talep etti milletvekillerinden. Platform tüm parti ve milletvekillerine yolladığı bu mektupta nükleer enerjinin vazgeçilmez olmadığını belirterek yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye'nin çok zengin olduğu ifade edildi. Sinop'ta halkın %80'inin nükleer santral istemediği belirtilen bu açıklamada tüm dünyanın bu enerjiden vazgeçtiğine de dikkat çekildi. Açıklamada Three Island, Çernobil ve Fukushima kazaları hatırlatılarak, Nükleer enerjinin çok riskli bir enerji olduğu ifade edildi. Zaten şu anda da dünya genelinde nükleer santrallerin toplam sayısı azalırken pek çok ülkede nükleerden vazgeçme kararı almış durumda. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.